Elhamdülillah ve salatu ve ala Resulillah. Kardeşlerim geçen haftaki dersimizin devamı olacak bu hafta. Geçen haftaki dersimiz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın farzdan sonra yani Ramazan-ı Şerif'ten sonra kendisinin nafile olarak tutmuş olduğu ve bizlere de tutmamızı tavsiye ettiği, emrettiği oruçlardan bahsediyorduk. Kısaca tekrar bahsedecek olursak Şevval günün Şevval ayından 6 gün oruç tutmak. Her aydan 3 gün oruç tutmak. Aşure gününe yani Muharrem'in onun da 1 gün oruç tutmak. Zilhicce'nin 1-2-3-4-5-6-7-8-9 günü oruç tutmak hafta orucu olarak da pazartesi ve perşembe günlerinde oruçlu bulunmak. Recep ve Şaban ayında da ziyadeyle oruç tutmak yani bütün Recep'i ve Şaban'ı kamilen oruçlu geçirmek değil de tutabildiğimiz kadar oruç tutmaktan bahsetmiştik. Evet. Şimdi de Tekrar pazartesi ve perşembe günü oruç tutma hususunda sahabe-i kiram Rıdvanullahi Teala Aleyhim Ecma'in hazaratının nasıl davrandıklarını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan öğrendikleri, gördükleri e, ilmi, bilgiyi hayatlarına nasıl tatbik ettikleri hususunda ne yapacağız? Pazartesi ve perşembe orucundaki davranışlarını göreceğiz. Üsame bin Zeyd radıyallahu anhumanın azatlısı şöylece tahdis etti. Yani bu zikredeceğimiz e, olayı, hadiseyi Hazreti Üsame radıyallahu anhunun azatlı kölesi ne yapıyor? Bize anlatıyor. Üsame radıyallahu anhunun ona ait olan bir malı Üsame ile beraber alabilmek için Vadil Kura'ya gittik. Vadil Kura bir yerleşim merkezinin ismi. Üsame radıyallahu anhu pazartesi ve perşembe günleri oruç tutuyordu. Bu yolculukta da ne yaptı? Üsame radıyallahu anhu Oruçluydu, azatlısı dedi ki sen iktiyar bir adamsın. Neden pazartesi ve perşembe günleri oruç tutuyorsun da kendini yoruyorsun? Deyince Hüsam'a radıyallahu anh şöyle cevap verdi ona. Dedi ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem pazartesi ve perşembe günleri oruç tutardı. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bu günleri niçin oruç bu şekilde geçirdiğini sorulduğunda Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a Resulullah Aleyhisselatü Vesselam kulların amelleri Allah Azze ve Celleye Pazartesi ve Perşembe günlerinde arz edilir. Onun için ne yapıyorum? Selam. Amel var Aleyhisselam Selam. Allah. Amellerimin amellerimin Allah Azze ve Celleye ben oruçlu olduğum halde arz edilmesini ne yapıyorum? Hoşuma gidiyor, temenni ediyorum, istiyorum buyuruyor. Şimdi bakın kardeşler, bir meseleyi öğrenmek o kadar çok önemli değil. Öğrenmişsin, hayatına tatbik etmedikten sonra o ilmin kıymeti yok. Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Allahümme inni ya'udhubike minel ilmi la yenfe'uni. Allah'ım bana menfaati dokunmayan ilimden sana sığınırım. Şimdi insan pazartesi, perşembe günü Resulullah Aleyhisselatü Selam'ın oruç tuttuğunu bilse bu oruçları tutmasa, hiç tutmasa ayın 13, 14, 15. günlerinde gökteki aynama Nisan'ın Mayıs'ın değil Zilhicce'nin, Zilkade'nin Recep'te yahut da Şaban'da Arabi ayların 13, 14, 15'inde oruçlu olunacağını Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın bize tavsiye ettiğini bilse ama hiç bunlara riayet etmese bu bilgi ona fayda verir mi? Elbette ki fayda vermez. Birisi bana ne yaptı? Bir kilogram camın içinde anzer balı hediye etti. Dedi ki hocam bu balın kilosu milyonlarla ölçülüyor. Bal önüme geldi. Kapağı var. Ne yapmam lazım? Kapağını açıp bismillah deyip bir parmak daldırıp ağzıma sokmam lazım. E cemaat benim balım var ha. Panzer balı. Çok harika. Bütün hastalıklara şifa. Deva. Dünyada en kaliteli bal. Hocam hiç tattın mı? et tatmadım. Tatarsam biter. E Ne faydası var bu balın benim elimde olması? Ha olmuş, ha olmamış. Bana menfaati dokunmadıktan sonra. İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapıyor? Maddi ve manevi şekilde menfaatlenelim diye bizi öğretiyor. Allah'tan almış olduğu vahyi, vahyi gayrimedduhu bize ne yapıyor? Öğretiyor. Biz ne yapalım? Dünyevi ve uhrevi menfaatlere ulaşalım diye. Ama Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'dan aldıklarımızı hiçbirisini hayatımıza tatbik etmezsek adapte etmezsek nasıl bu menfaatle karşı karşıya geleceğiz evet başka bir rivayette de Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne buyuruyor ben amellerimin oruçluyken Allah Azze ve Celle'ye e, arz olunmasını severim Ebu Davut'ta, Nesai'de Dermi'de de, Ahmet İbn Hanbel'in müsünnetinde bulacağımız bir rivayet bu evet kardeşler Şimdi amellerin Allah Azze ve Celle'ye e, arz olunduğunu ne yapıyoruz biliyoruz. Ama bu Allah Azze ve Celle'ye amellerin arz edilmesi üç şekilde oluyor. Üç şekilde. Birincisi günlük arz. Ameller Allah Subhanehu ve Teala'ya bir günde sabah ve akşam üzerine yapılır arz edilir. İkincisi haftalık arz. Pazartesi ve Perşembe günlerinde. Üçüncü arz şekli ise Şaban ayındaki toplu arz. Bunların üçü hakkında da ne var? Sahih rivayetler var ama şimdi tabi bunların e, tafsilli şekilde söylenilmesinin yeri burası değil. Yalnız bunu bilelim yeterli. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tuttuğu ve tutmamızı emrettiği tavsiye ettiği oruçlardan bir tanesi de Muharrem ayında oruç tutmak Ebu Hureyre radıyallahu anhu şöyle dedi Resulullah aleyhissalatü selam Ramazan orucundan sonra orucun en faziletlisi Allah azze ve celle'nin ayı olan Ramazan ayındaki oruçtur bu da Müslim'de, Ebu Davud'da, Nesai'de, Tirmiz'de, İbn-i Mace'de bulabileceğimiz bir hadis. Şimdi Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'dan şimdiye kadar duyduğumuz ne var? Ramazan'dan sonra en hayırlı oruç budur, namazan'dan sonra en hayırlı oruç budur dedi. Ayrı ayrı şeyleri söyledi. Ama değişik değişik oruç tutma günlerini zikretti. Birisi dese ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam Ramazan'dan Sonra en hayırlı Olan Oruç Muharrem Orucudur Başka bir rivayette de Ramazan'dan Sonra en hayırlı oruç Falanca oruçtur Ama ayrı şeyleri zikrettim nasıl oluyor O da en hayırlı oruç Bu rivayet oluyor bir başka da Rivayette en hayırlı oruç bu oluyor. Bunda bir tenakuz yok mu diye geldiğinde bize böyle bir soruyla karşılaştığımızda nasıl cevap veririz? Kardeşler hangi kul, hangi ibadeti aslına uygun olarak Allah'ın emrettiği şekilde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem aleyhi ve sellem, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın ifa ettiği şekilde aslına uygun olarak ifa ve icra ederse işte o ibadet onun için en hayırlı ibadettir. Şimdi Ramazan orucu bütün ümmete, bütün Müslümanlara farz. Ramazandan sonra altı gün oruç var, şevval orucu. Eğer bu adam altı gün şevval orucunu tutarsa bütün seneyi ne yapıyor? Oruçla geçirmiş oluyor. Adamın işi vardı tutamadı şevval orucunu. Şimdi eğer tutmuş olsaydı onun için hayırlı olacak mıydı o oruç? Üç gün, altı gün oruç tutacak bütün seneyi oruçlu geçirmiş gibi Allah azze ve celle ona ikram edecek, kabul edecek onu. Adam bunu tutamadı herhangi bir şer'i özürden dolayı mazeretten dolayı ondan sonra ne var? Pazartesi, perşembe oruçları var. Eğer bu pazartesi, perşembe oruçlarını tutarsa, işte o oruçlar onun için ne yapacak? En hayırlı davranış olacak. Pazartesi, perşembe günü orucunu tutamadı. Gökteki ayın 13, 14, 15. günlerinde oruçlu olmayı adam niyetlendi, tuttu. En hayırlı davranış oruç cihetiyle ne oldu? 13, 14, 15 günlerine tutulan oldu ona da işte bu şekilde cevap veririz hangi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın tarif ettiği gösterdiği hangi ibadeti yaparsa tarif edildiği şekilde o ibadet onun için en hayırlı davranış olur yani burada ne var ben onu kaçırdım daha bundan sonra ne yapamam hayırlı bir ibadete hayırlı bir davranışa isabet edemem diye insan ne yapmayacak Yeis içinde olmayacak, umutsuzluk içinde olmayacak. Devamlı şekilde Allah Azze ve Celle ile irtibatı kaybetmeyecek. Ama herhangi bir ibadeti, Resulullah Bu oruç ibadeti olur, umra ibadeti olur, hac ibadeti olur, sadaka ibadeti olur, Kur'an okuma ibadeti olur. Onu Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın emrettiği, tarif ettiği ve sahabe-i kiramın cema'n, icra ettikleri gibi yaparsa o ibadet onun için en hayırlı davranış olur <gülüyor> evet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın kendisinin tuttuğu ve bize de tutmamızı emrettiği nafile oruçlar arasında arefe günü oruç tutmada vardır arefe günü ama buradaki arefe gününden kasıt Ramazan bayramının bir gün öncesi arefe günü değil kurban bayramından bir gün önceki arefe yani hacıların arafet, arafat dağına çıktıkları gün oruçlu bulunması gereken zaman. Evet. Abu Katade radıyallahu anhu bu hadisi bize rivayet ediyor. Resulullah aleyhissalatü selam Allah'tan celle ve ale, arefe günü tutulan orucun ondan önceki seneye ve ondan sonraki seneye kefaret etmesini umarım. Yani Allah Azze ve Celle'den Arafa günü tutulan orucu içinde bulunduğumuz senenin orucundan önceki senenin orucuna ve sonraki senenin e, kabahatlerine, günahlarına kefaret olmasını ne yaparım umarım. Demek ki Arefe gününde tutulan oruç 3 senenin ne yapıyor? Günahlarına kefaret oluyor. Bakın kardeşler. Yani 3 sene bir insan bir insan 60 sene yaşasa Resulullah Aleyhisselam ne buyuruyor? Benim ümmetimin diyor yaş haddi 60 ila 70'tir. Ya 100 yaşına kadar da var ama 40 yaşında da ölen var. Yani yaş haddi ortalama 60 ila 70. Diyelim ki 15 yaşında bir insan buluga eriyor ne yapıyor? 60'tan 15'i çıkar 45 sene 45'i de 3'e böldükten sonra ne oluyor? Demek ki 15, 30, 45 3'e bölüyorsun 15 sene 15 senelik günaha kefaret oluyor Az bir şey mi bunlar? Yani az bir çaba ile çok menfaat elde etmek. Allah Azze ve Celle'yi razı edici ameller grubu bunlar. O zaman biz ne yapacağız? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın gösterdiğini aynen onun gösterdiği gibi ifa edersek ömrümüz sanki bütün ibadetle taatla geçmiş gibi olacak. Zaten bütün insan günah işlediğinde, akabinde tövbe ediyorsa Allah Azze ve Celle evet. onun günahlarını ne yapıyor? Siliyor. Ette'ibu minez zembi temellâ zembelâh buyuruyor. Günahından tövbe eden sanki günah işlemedi gibi. İki namaz arası işlenen günahlara. ikinci namaz nedir? Kefarettir Peygamber Efendimiz Aleyhisselam buyuruyor. İki cuma arasında işlenen günahlara iki bayram e, arasında işlenen günahlara kefaret ve Umra ibadeti, ikinci umra ne yapıyor? Daha önceki umrayla yapılan, ifa edilen o umra arasındaki günahlara da kefaret buyuruyor Peygamber Efendimiz olur. Yani demek ki Allah Azze ve Celle adeta bizim günahlarımızı bağışlamak için ne yapıyor? Bir şeyler ortaya koyuyor. Biz bunu icra ve ifa edersek Allah Azze ve Celle'nin bizi bağışlama hususundaki Adeta ortaya koyduğu nesneler, durumlar husule geliyor. E da biz bunu yaparsak, icra edersek, yapmazsak bir şey yok. Evet. Bir de savaşa giderken oruç tutmak. Yani Peygamber aleyhissalatü vesselamın tavsiye buyurduğu nafile oruçlardan bir tanesi de savaşa giderken yola çıkıldığında ve savaş esnasında... Oruçlu bulunmak. Ebu Said el-Hudri radıyallahu anhu şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem her kim Allah yolunda bir gün oruç tutarsa Allah yolunda. Allah onun yüzünü 70 harif, buradaki hariften e, kasıt sene demek. 70 harif ateşten uzaklaştırır. Yani Savaşa çıkıyorsun o da Allah yoluna çıkıyorsun. Bak burada ne var? Allah yolu var. fi sebilillah. Ucu açık yani. Ucu açık. Bu savaş olabilir. Bu insan eğer bir yere tebliğ için gidiyorsa bu da Allah yolundadır. Eğer mücahitlere yardım etme cihetiyle toplanılan parayı götürüyorsa bu da yardımdır. Bu da Allah yolunda olmaktır. Allah yolunda olmanın Allah yolunda olmanın belli bir ney yok, statüsü yok. Sadece niyeti Rabbul Alemin Azze ve Celle'yi razı etmek olacak ve Allah'ın emri icra ve ifa edilsin niyetiyle adam çıktığında demek Allah yolunda. Ama şu var. Şimdi kişi ne yapar? Sefere çıkar Allah yolunda. İlk çıktığında ilk çıktığında oruca niyetlenir eğer bu nafile bir oruç olduğundan dolayı yolda bir e, zorlukla meşakkatle karşılaştığında orucunu açabilir ama açmazsa açmazsa çok büyük menfaatler elde edebilir eder çünkü Allah için ne yaptı oruçla başladı yine Allah'ın azze ve celle'nin vermiş olduğu ruhsatla orucunu açmış oldu burada nedir? Esas olan kalbin amelidir. Halisane bir niyet. O da bu ve Müslim'de e, bulabileceğimiz bir hadis. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Selam her halükarda ne yapıyor? Bizi aleykümselamun rahmetullah. ibadete teşvik ediyor. İbadete teşvik ediyor. Bakın çok enteresan bir hadis bu. Amir bin Mesud radiyallahu anhu Şöyle dedi. Nebi sallallahu aleyhi ve sellem kışın orucu yani kışın tutulan oruç soğukta tutulan gündüzleri kısa meşakkat az kolay elde edilen bir ganimettir diyor. Yani adeta Resulullah aleyhisselatü vesselam sıcaklıktan ve meşakkatten dolayı yazın oruç tutmayı kendisine zor gelen kardeşlere Müslümanlara ne diyor evet nafile orucu zor geldiğinden dolayı tutmadınız ama kolay günler var Allah'ı razı etmek için bu kolay günlerde soğuk günlerde meşekkati az olan günlerde oruç tutun ki Allah Celle ne yapsın sizden razı olsun kardeşler Allah hakkı için düşünmek lazım bizim peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Vallahi bize anamızdan daha merhametli, babamızdan daha merhametli. Annemiz babamız, sözde kendi düşüncelerine göre ne yaparlar, ee, biz 10-12 yaşında, 15 yaşında olduğumuz halde sabah namazını bizi kaldırmazlar. Oruca da kaldırmazlar, yatsı uyusun tutmasın, işte zayıftı efendime söyleyeyim bilmem, muktedir değildi. Subhanallah, kudreti verecek olan Allah anne babamız sanki bize merhamet ediyor gibi ama bu merhametsizlik. Bak Peygamber Efendimiz aleyhissalatü vesselam ne yapıyor? Yazında kışında oruç tutmayı ümmetine tavsiye ediyor. Ama eğer ümmeti yazın meşakkatten dolayı sıcaktan dolayı oruç tutamıyorsa tekrar bir hatırlatmada bulunuyor. Kışın diyor ne yapın? Kış günleri diyor nedir? Oruç tutma zamanları Kısadır. Hava soğuktur. Büyük bir meşakkate yapmazsınız? Düşmezsiniz. Bu kolay elde edilen bir ganimettir. Hadi kışın oruç tutmaya diyor. Allah. Subhanallah. Bu da Tirmizi'de Ahmet ibn Hammel'in, Hambel'in Rahimahullah müsnedinde İbn-i Ebi Şeybe'nin musannafında bulabileceğimiz bir hadis. Evet. En sonunda da en sonunda da Resulullah Aleyhissalatu Vesselam ne yapıyor? Şimdi bakın, herkesin yapısına göre bir oruç şekli var adeta. Vücudunun kaldırabileceği şekle paralellik arz eden bir oruç şekli. Bu oruçları normal bir vatandaş ne yapabilir? Tutabilir. Ama ibadete taata Haris olan ve ra Rahmatullah Kişiler içinde Resulullah aleyhisselam, aleyhisselam ne buyuruyor? Allah Azze ve Celle'nin diyor En çok sevdiği Oruç Hazreti Davud Aleyhisselam'ın Orucudur. Yani Davud Aleyhisselam'ın Orucunu ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselam bize tavsiye ediyor. Bir gün oruç tutup Bir gün iftar edip Tutmamaya Davud Orucu deniyor bu ismin veriliş şekli bizzat Davud Aleyhisselam'ın bu şekilde senenin bütün günlerinde bir gün yemiş bir gün oruç tutmuş bir gün yemiş bir gün oruç tutmuş Davud Aleyhisselam bu şekilde davrandığından dolayı bu oruca Davud orucu diye bizzat Resulullah Aleyhisselatü Vesselam isim veriyor biz nereden bileceğiz Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan haber gelmese Allah Azze ve Celle Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a haber vermese vahyetmese Nereden bileceğiz ki Davut Aleyhisselam bu şekilde oruç tutmuş? Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bugünün orucunu bizzat bize Davut orucu diye bildiriyor ve onun faziletini de bu şekilde bildirmiş oluyor. En faziletli oruç... Davud'un tuttuğu oruçtur. O bir gün oruç tutar, bir gün ne yapardı? İftar ederdi. Bukhari'de ve Müslim'de bulabileceğimiz bir e, hadis bu. Eğer vücudu insanın ise altından gelebilecekse, en faziletli oruç bak neymiş? Davud orucu. Demin kişinin için en faziletli oruçlar vardı Demek ki bak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın herkes için ayrıdan ayrıya söylediği, onun kaldırabileceği, gücünün yetebileceği ibadetleri ne yaptı? Bize bildirdi. Eğer bu ibadetler bu kadar tafsilli şekilde bildirildiği halde insanlar sadece farzla yetinir de bu sünnetlere ittiba etmezse, yani ayda, alemde, haftada olsa bir defa bunu icra etmezse yarın Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'dan nasıl şefaat isteyecek? Peygamber Aleyhissalatu Vesselam ne buyuruyor? Hadis-i kutsi'de. Hadis-i kutsi manası Allah tarafından celle şanihu Lafız peygamber Aleyhissalatu Vesselam efendimizin dilinden. Allah ne buyuruyor Azze ve Celle? Hadis-i Kudsi'de Kulum bana farz ibadetlerle yaklaşır. Kulum bana farz ibadetlerle yaklaşır. Eğer nafileleri icra ve ifa ederse ben kulumu sevmeye başlarım. İşte Allah Subhanahu ve Teala'nın sevdiği kullar da gerçekten Allah'ın <gülüyor> dostlarıdır. Veliyullah'tır. Hani bazı insanlar diyorlar ki işte şu Allah'ın evliyası, Allah'ın dostu. Nereden belli? Kafasındaki sarıktan mı? Sırtındaki cübbeden şalvardan, belindeki asadan mı? Hayır. Okulun, okulun halisane şekilde bu erkanına riayet ederek Allah'ın emrettiği, Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın bizzat gösterdiği ibadeti aslına uygun olarak uygulamasıyla okul ne yapar? Allah'a dost olur. Evliyalık budur. Her Müslüman Allah'ın velisidir. Allah'ın dostudur. Var mı Allah'ın dostu değilim, şeytanın dostuyum diyen, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah sözünü telaffuz eden bir mü'min. Herkes Allah'ın dostudur. Ama Allah'ın celle şanuhu dostluğu merdiven gibidir. Derece derece. Ben Mustafa'nın dostuyum. Ama Mustafa'nın daha çok yakın bir dostu var Mustafa'nın bütün istek ve arzularını yerine getiriyor. Ben de işime geleni yerine getiriyorum. Bütün istek ve arzularını yerine getiren kişiyle benim dostluğumun derecesi Mustafa'nın katında aynı mıdır? Değil. İşte Allah Subhane ve Teala'nın da yarattıkları arasında kullar Nedir? İnsanlar ve cinniler olarak Allah'ın dostluğunu kazanmışlardır. Ama Allah'ın emrini ve nehini hayatlarına tatbik ettikleri kadar Allah'ın dostudurlar. Evet. Peygamber aleyhissalatü vesselam yine Buhari'de gelen bir rivayette. Allah Azze ve Celle'nin en çok sevdiği oruç... Daud Aleyhisselam'ın orucudur buyuruyor Peygamber Efendimiz. Ne için? Çünkü bir insan her gün her gün oruç tutarsa artık vücudu ne yapar? Ona alışır, normal bir iş olur. O oruç tutmak ibadetten daha çok adet durumuna gelmiş olur. Biz biz adetleri ne yapıyoruz? Adetleri ibadete çeviriyoruz. Ne ile? Rasulullah Vesselam'a ittiba etmekle su içmek herkesin yaptığı bir şey yani hayvan da olsa insan da olsa cinni de olsa ne yapacak muhakkak ihtiyacı olan suyu içecek suyu alır da lakır lakır içersen bu adet olur ama sağ elinle alırsan bismillah çekersen üç yudumda içersen oturarak içersen sonunda elhamdülillah dersen bu ibadet olur bak ne oldu normal bir iş normal bir iş Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem tarafından öğretildiği gibi hayata tatbik edildiğinde sevap getiren ne yapıyor? Bir amele dönüşüyor. Halbuki su içiyorsun. Susuzluğunu gideriyorsun. Ama su içtin ama neyle içtin? Resulullah aleyhissalatü aleyküm Resulullah aleyhissalatü vesselamın sana öğrettiği gibi içtin. İşte bakın adet halisane bir niyetle ve gösterildiği hal üzere amel edilmekle ibadete ne yaptı? Dönüştü. Bir insan bir gün oruç tutar, bir gün iftar ederse aç kalmakla oruç tutmak arasında gider gelir. Bu adetten ne yapar? Çıkar. Bir bu var, bir de ee, ibadet artık onun için alışkanlık haline gelir. Normal bir şey olur. İbadeti ibadeti alışkanlık haline getirmekten çıkıp da gerçek ibadet şuuruyla yapmayı ne yapıyor? Peygamber Aleyhisselatü Vesselam bize burada dikte etmiş oluyor. Bir gün yiyip bir gün oruç tutarak da vücutta oruç ibadetine karşı bir monotonluktan Kurtul kurtarılmış olur. Çünkü her gün her gün oruç tutmaz yersen alışırsın oruç tutmamaya. Her gün her gün oruç tutmaya başlarsan bu sefer de oruca alışırsın. Ama bir gün yiyip bir gün oruç tutarsan bu sefer ne yaparsın? Oruçtan lezzet alırsın. İbadet yaptığının farkında olursun. Evet. Oruçla alakalı ee, söyleyeceklerimiz bu kadar. Ne kadar oldu? Kaç tane oldu? <gülüyor> yarım saat oldu. Ha. O zaman daha yarım saat daha şey edelim mi? Evet. Bir Şimdi kardeşler farklı bir konuyu ele alalım. O da nafile ibadetlerin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı tarafından nasıl icra ve ifa edildiği, nafile ibadetlere nasıl insanların dört elle tabi buradaki insanlardan kastımız Resulullah Rasul Vesselam'ın ashabı. Yarım saatliğine biraz namazdan daha güzel bir namaz bir mesela ayet muayyese sırasında namazdan kâfir olayı var şehrimde. Bu nasıl mesela bir şekilde? Şimdi inşallah ne yapalım? Hazırladığımız dersi e, sunalım. Namazdan da başka bir derste inşallah ne yaparız Bahseder. O da önemli bir konu. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nafile ibadetlere ilk önce kendisi ne yapıyordu? Sıkı sıkıya sarılıyordu. Bir ibadete başladığında o ibadeti terk etmiyordu Resulullah Aleyhisselatü <gülüyor> Ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? خَيْرُ الْعَمَالِ عِنْدَ اللّٰهِ عَزَّوَ جَلْ اَدْوَمُهَا وَاِنْقَلْ Allah azza ve Celle'nin katında en hayırlı amel, az da olsa devamlı şekilde uygulanan amel. Sen ne yapmışsın? Bugün kalkmışsın, 10 rekat namaz kılmışsın, 40 gün hiç geceleyin kalkmamışsın. Halbuki geceleyin kalk, iki rekat namaz kıl, yat, yat, bir dahaki gece kalk iki rekat namaz kıl gene yat. Bir dahaki gece kalk iki rekat namaz kıl yine yat. Çünkü adamın namaz kılabilmesi için abdest alması lazım. Abdest alması için Bismillah çekmesi lazım. Yani bak ne yapıyorsun? Geceleyin kalkınca sadece adam abdest alır namaz kılar yatmaz ki. Orada dua eder bilmem ne yapar? Allah Azze ve Celle'ye yaklaşıcı bir sürü... <gülüyor> fiili hayatına tatbik etmiş olur burada yine tabi namazdan bahsedeceğiz nafile namazlardan ee, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nasıl nafile namaz kılıyordu sahabe-i kiram bunu nasıl aldı algıladı nasıl hayatlarına tatbik ettiler bizim bu şekilde bugünlerde nasıl davranmamız lazım şimdi eğer biz Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın hayatını bilirsek, ibadet hayatını bilirsek, sahabe-i kiramın Rıdvanullahi Teala Aleyhi Mecma'in nasıl nafile namazlara dört elle sarıldıklarını onları nasıl ifa ve icra ettiklerini bilirsek ibadet ve taatları nasıl hayatımıza adapte edeceğiz onu biliriz. Ve isabetli bir şekilde davranırız. Sahabe-i kiramı severiz. Neden? Çünkü bütün dinin emirleri nehileri Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den gördükleri şekilde onlar ne yapmışlar? Bize aktarmışlar. Yani biz direktman ne yapmadık? Resulullah aleyhissalatü vesselam'dan almadık. Resulullah aleyhissalatü vesselam sahabeye öğretti. Sahabe kendi talebeleri olan tabi'ine öğretti. Tabi'in kendi talebeleri olan etba'u tabi'ine öğretti. Sırayla ne yaptı böyle? Silsile halinde bugüne kadar bize geldi. İlk üç Hayırlı nesil var. Hayırun nasi karni. Thümme lezzine yelunehum. Thümme lezzine yelunehum. Resulullah buyuruyor aleyhisselatü nasi karni. İnsanların diyor hayırlıları benim zamanımda, benim vaktimde olanlardır, yaşayanlardır. Onlar kimler? Sahabe-i kiram. Neden? Resulullah aleyhisselatü ne yaptılar? Adeta tarassut ettiler. Nasıl kalktı, nasıl yattı, nasıl yedi, nasıl içti, nasıl... E, evlendi Nasıl ölüyü gömdü, nasıl Kur'an okudu, nasıl efendim oruç tuttu, nasıl haccetti, nasıl e, sadaka verdi, nasıl nikah kıydı, nasıl abdest bozdu, nasıl abdest aldı. Yani A'dan Z'ye kadar İslam'la alakalı her konuyu, meseleyi, Resulullah Aleyhisselatü Vesselam nasıl icra ve ifa etti? Sahabe-i kiram ne yapıyorlardı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı adeta tanasut altın almışlardı. Çünkü sahabe-i kiram olmasa, sahabe-i kiram olmasa, biz dini nasıl şedeceğiz, öğreneceğiz? Sahabe-i kiramın vasıtasıyla biz dini öğrendik. İşte onun için sahabe-i kiram peygamberden gördü. Peygamberden gördüklerini hayatlarına tatbik ettiler ve nasıl tatbik edildiyse bu meseleler kitaba geçti. Biz de ne yaptık? Hazır lokmaları kitaplarda bulduk bize sadece nasıl davranacağımız en güzel şekilde kitaplara kaydedilerek belirtilmiş oldu. Evet. Ya eyhullezina amenu لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفَعْلُونَ Allah buyuruyor. Ey iman edenler, yapmadıklarınızı, yapmayacaklarınızı niye söylersiniz? İşte Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ke كَمَا رَأَيْتُمُونِ buyuruyor. Yani benden gördüğünüz gibi namaz kılın. Bakın, Peygamber Aleyhisselatü Vesselam benden gördüğünüz gibi namaz kılın diyor ama kendisi nasıl namaz kılıyordu acaba? Sadece namaz kılın deyip bırakmıyor. Gece namazına teşvik ediyor ama kendisi kılıyor. İlk önce kendi hayatına ne yapıyor? Gece, aleykümselam arahmudlu. Gece namazını kendi hayatında tatbik ediyor. Ondan sonra bu hayatına tatbik ettiği ameli bizlerin de hayatımıza tatbik etmemizi bize tavsiye ediyor. İlk önce kendi yaşıyor, sonra yaşatıyor. Emrederek. Ene Seblu Malik Radiyallahu Anhu'dan Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın gece namazı soruldu. Enes Allahu Anhu biz onu geceleyin hangi saatte namaz kılarken görmek istesek görürdük. Kardeşler burada bir incelik var. İncelik şu. Yani Resulullah Aleyhissalatu Kimsede Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın gece namazı gecenin ilk vaktindeydi gecenin orta vaktindeydi gecenin son vaktindeydi diye kesin bir şekilde konuşamaz. Neden? Resulullah Aleyhisselam bizim gibi insan onun da hastalandığı zamanlar var onun da efendime söyleyeyim bazı müşkileleri var, insanlık hali var, eşlerine ihtiyacı var Resulullah Aleyhisselam neşit oldu. Kendinde kuvvet buldu. Gecenin ortasında kalktı, namaz kıldı. Biraz uyuma ona ne yaptı? Galebe çaldı. Gecenin sonunda kalktı, namaz kıldı. Ama hiçbir zaman Resulullah Aleyhisselam ne yapmadı? Gece ibadetini terk etmedi. Yani gecenin başında da, ortasında da, sonunda da sahabe-i kiram ne yaptılar? Resulullah Aleyhisselatü ibadet eder şekilde buldular. Buradaki hadisten kasıt bu. Yani isteyen istediği vakitte ne yapardı? Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ı görürdü. Geceleyin herhangi bir vakitte namaz kılarken. Ha bu demek değil ki, gecenin bütün saatlerini ibadetle taatla geçiriyordu, hiç uyumuyordu. Böyle anlaşılmamalı. Uyuyordu bazen gecenin ortasında bazen gecenin ilk saatinde bazen gecenin son vaktinde kalkıp namaz kılıyordu evet Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bazen peş peşe o kadar fazla oruç tutardı ki devamlı oruç tutacak sanırdık Enes anlatıyor radıyallahu anh'u bazen de diyor o kadar ne yapardı e, orucu bırakırdı ki tamam Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bundan sonra ne yapmayacak artık nafile oruç tutmayacak sanardık. Ama bir bakardık ki Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne yapardı? Oruca başlardı. Burada ne var? Farz oruçları canımız istese de istemese de tutmakla yükümlüyüz. Farz namazı canımız istese de istemese de kılmakla yükümlüyüz. Ama nafile namazı eğer yorgunluktan dolayı kılmak istemiyorsak adam kılmayabilir. Nafile namazı Adam yorgunsa, ayakta kıyamda bekleyerek kılmak istemiyorsa oturarak ne yapabilir? Kılabilir. Bak burada ne var? Ee, <gülüyor> hafifletme var. <gülüyor> Ama yine de ibadete teşvik var. Ayakta kılamayan diyor oturarak kılsın. Namazı terk etsin demiyor. Çünkü nafileleri icra ve ifa etmekle Allah Celle Şanuhu kulunu seviyor. Az bir şey mi bu? Ben severim karşıdakini, çok seviyorum. Aşık oldum ona bir insan olarak ama onun hiç haberi yok. O benim aşkıma ne yapmıyor? Cevap vermiyor. Ben geçiyorum kapısının önünden, görmek istiyorum, efendime söyleyeyim, telefon ediyorum, çaldırıyorum, hiç açmıyor. Var mı bir faydası? Kul Rabbinin kapısını çalacak, Rabbu Azze ve Celle bu kapıyı çalarken böyle maddi bir kapı değil o manevi bir kapı ibadetle taatla dua ile çalacak bu kapıyı kul eğer duasına icabet edildiğinde anlayacak ki Rabbul Alemin Azze ve Celle ne yaptı ona icabet etti ha bu dünyada kul dua eder eder eder de hiçbir şey olmadı bir değişiklik olmadı Allah Azze Allah ve Celle onun duasına ahirette ne yapar? Cevap verir. Cennete koymakla, cennette onun makamını yüksek kılmakla. Ne zamana kadar? Ya dua ettim de Allah benim duamı hiç duymadı, bana hiç cevap vermedi deyinceye kadar. Sen dua edeceksin, Allah bana icabet etmedi demeyeceksin. İcabet etmesini bekleyeceksin bu lafzı ağzından telaffuz etmediğin müddetçe ya bu dünyada kabul edilecek duan ya ahirete Allah ne yapacak? Tehhir edecek ama muhakkak kabul edecek duan. <gülüyor> evet. Şimdi kardeşler Resulullah Aleyhisselatü gece namaz kıldığını ve çokça bolca oruç tuttuğunu ne yaptık? Öğrendik. Gece kalkıp namaz kılıyor muyuz pazartesi perşembe oruçlarını tutuyor muyuz 13-14-15'te oruç tutuyor muyuz şevval ayında oruç tutuyor muyuz Muharrem ayında oruç tutuyor muyuz zilhiccede oruç tutuyor muyuz bu zamana kadar tutmadık bilmedik duymadık yahut da göz ardı kulak ardı yaptık ama bugün öğrendik bakın bundan sonra inşallah ne yapalım dişimizi biraz sıkalım çünkü bu dünya gelip geçici dünya nasıl olsa geçiyor ve önümüzde kış Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın buyurduğu gibi kolay elde edilecek bir ganimet orucun oruç benim içindir. onun mükafatını ben veririm Allah buyuruyor her ibadete taata ne yapmış Allah Azze ve Celle bir ecir biçmiş mükafat biçmiş. Bunu da söylemiş. Ama oruç için ne demiş? O benim için tutulduğundan dolayı onun ecrini, mükafatını ben vereceğim. O zaman ne yapmak lazım? Bu oruçlara başlamak lazım. Evet. Şimdi Resulullah Aleyhisselatü Vesselam başka bir konu. Resulullah Aleyhisselam Vesselam namaz kılıyordu. Ve analarımızı da ne yapıyordu? Namaza teşvik ediyordu. Onları da kaldırıyordu. Bakalım bu husustaki bize gelen rivayetler nelermiş. Ayşe validemize radıyallahu anha bazı kimseler bir gecede bir veya iki defa Kur'an'ı okurlar denildi. Yani bu adam ne yapıyor? İşte bir gecede bir defa Kur'an'ı hatmediyor, iki defa Kur'an'ı hatmediyor. Gelmiş Aleykümselam ve Rabbim. Hazreti Ayşe radıyallahu anha validemize söylemişler. <gülüyor> Ayşe anamız radıyallahu anha ne diyor bakın. Onların okuması okuma sayılmaz. Neden? Bak nedenini söylüyor. Ben Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ile gece namazına kalkıyordum. Resulullah kendisi kalkıyor, anamız da kalkıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam, Bakara, A'li İmran ve Nisa surelerini okuyor. Ve nerede tehdit ayetleri geçse, muhakkak Allah subhanahu ve teala'nın rahmetine sığınıyordu. Ve nerede müjde ayetleri geçse, Orada da Allah Subhanahu ve Teala'dan niyazda bulunuyor. Lütuf ve ihsanını diliyordu dedi. Bu rivayet Mecmu'nun zevayetinde. <gülüyor> ve aleyküm selam. Ve <gülüyor> aleyküm selam. Ve <gülüyor> aleyküm <Aleyhümselam. gülüyor> <gülüyor> Bu rivayet Haysemin'in Heysemi'nin Mecmu'nun zevayetinde. Yani kardeşler Resulullah Aleyhissalatu Vesselam'ın namazı adet olarak rekat sayısı olarak azmış ama uzunluk cihetiyle uzunluk cihetiyle bakın Bakara suresi, Ali İmran suresi, Nisa suresi Hepsini toplayınca 200 sayfa yapıyor. Allah Allah. Allah Allah. Ki Hazreti Ayşe radıyallahu anha Peygamber Aleyhissalatu Vesselam'la Peygamber Efendimiz Aleyhissalatu Vesselam 53 yaşındayken evleniyor. Yani artık iktiyarlığa merdiven dayadığı bir zamanda. 53 yaşında benim yaşımda o kadar çok ayakta duruyor ki ağlıyor namazda Hz. Aişe radıyallahu anha diyor ki Resulullah aleyhissalatü vesselam, ben secdeye varır görürdüm o kadar çok Allah Subhanahu ve Taala'yı takdis ederdi tenzih ederdi taltif ederdi Allah'ı o kadar çok yalvarırdı ki orada gözyaşı dökerdi ben sanardım ki Resulullah'ın ruhu kabzolundu. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam orada öldü. Çok diyor olmuştur. Kulağı mı diyor Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın diyor mübarek sadr şerifine diyor koymuşumdur. Baktım ki kalbi ne yapıyor atıyor. Anlardım ki Resulullah Aleyhisselatü Vesselam vefat etmemiş. Bir gün namazdan sonra Hazreti Ayşe Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a soruyor. Diyor ya Resulallah <gülüyor> Allah senin gelmiş geçmiş bütün günahlarını bağışladığı, affettiği halde kendini helak edercesine ne yapıyorsun? İbadete taata veriyorsun. Deyince Efelâ ekûnü abden şekûrâ ya Aişe diyor. Allah'a şükreden bir kul olmayayım mı ey Ayşe? Efala akun abden shakura ya Ayşe. Allah'a şükredici bir kul olmayayım. O'na arsalnata illa rahmeten lil alamin sırrının mazhari olarak yaratılan Resulullah. Yani alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Hiçbir günahı yok hiçbir nakısası yok ama Allah'ı en iyi şekilde tanıyan Allah'ı en iyi şekilde bilen Allah'a en iyi şekilde hamdeden, eden ibadet eden yine o Resulullah'ın günahı yok ee bizim için günahsızlık diye bir şey var mı Bir başka rivayette Ayşe radıyallahu anha validemiz şöyle diyor. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ben önünde uyurken uzanıp yatmış olduğum halde gece namazını kılardı. Bazı hallerde kadınlar erkekler gibi değildir. Yorgun olur, bilmem ne olur. Demek ki her gün Resulullah'la beraber ne yapamıyordu? Kalkıp gece namazını kılmıyordu, kılamıyordu Hazreti Ayşe validemiz. Ama Resulullah da, "Kak kız, hadi namaz kılıyoruz." deyip de zorlamıyordu. Zaten ne buyuruyor efendimiz Aleyhissalatu vesselam? "Kalbiniz ibadete, na namaza ihtiyaçlı olduğu halde kalkın nafile namaz kılın. Eğer ihtiyacınız kaybolur, kaçarsa ne yapın? Nafile namazı kılmayın. Kendinize dua edeceğinize söversiniz, küfür Yahut edersiniz yahutta ben dua edersiniz." Uykulu uykulu namaz kılmak yok. Yatacaksın biraz uykunu alacaksın ondan sonra kalkıp ne yapacaksın? Euzubillahimineşşeytanirracim diyerek şeytanı bir defa def edeceksin. Bunları söylemek çok kolay. Sanmayın ki bunları söylüyor da gece sabahlara kadar namaz kılıyor. Hep pazartesi, perşembe günü oruçlu geçiriyor. Ayın 13'ünde, 14'ünde, 15'inde oruçlu. Allah size de bize de nasip etsin bunları. Ama hatırlat diyor Allah Azze ve Celle. Hatırlatmakta diyor fayda var. Ben ilk önce kendi nefsime hatırlatıyorum. Allah Azze ve Celle söylediklerimle ilk önce benim amel etmemi bana nasip etsin. Ben şuradan anlayacağım benim söylediklerim size tuttu mu tutmadı mı? Kendim yaparsam bunu burada ne yapacak? Duyan arkadaşlar da Pazartesi Perşembe orucuna başladıklarını ha demek ki benim söylediğim ne yaptı? bana sirayet etti. Ben işledim, amel ettim. Allah'ın izniyle size de ne yaptı? Etkili oldu. <gülüyor> evet. Son olarak vitri kılacağı zaman Ayşe validemiz ne diyor? Beni uyandırırdı beraber ne yapardık? Vitri kılardık. Bu da Müslim'de ve Buhari'de gelen bir e, hadis-i şerif. Bakın kardeşler bir başka rivayet yine ee, Müslim'de olan bir rivayet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam geceleyin Allah Azze ve dilediği kadar nafile namaz kılardı ve geriye sadece vitir namazı kalınca şöyle derdi. Ayşe sen de kalk ve vitir namazını kıl. Kardeşler ve kulu linnâsi hüsnâ insanlara güzel söz söyleyin buyurulmuş şimdi Allah hakkı için biz kendimiz geceleyin kalktığımızda eşimizi kaldırıyor muyuz üzerine namaz farz olan evlâdu iyalimizi kaldırıyor muyuz kaldırırken hadi kalk namaz kılacağız Ya ne oturuyorsun ne kalkıyorsun efendime söyleyeyim hor hor hor hor uyuyorsun Allah'tan korkmuyor musun Yiyiyorsun, içiyorsun, şiştin efendime söyleyeyim ama namaz kılmıyorsun. Böyle dediğinde eşin kalkar mı? Vallahi bana böylesi öğrenirse inadımdan ben kalkmam. İnadımdan ben kalkmam. Sana ne derim? <gülüyor> Allah azze ve celle benim ibadetimden, taatımdan seni mi sorumlu tuttu? Seni kadar ben bilmiyor mu bunları derim? Yani sırf ona inadımdan dolayı. Ama birisi bana gelse... <gülüyor> Yani burada şimdi inşallah biraz sonra siz tabii gideceksiniz. Biz burada kalacağız. Kardeşlerden bir tanesi kalksa. Dese hocam kalkıyor musun? Ya da yaktı ışığı. Ne derim? Tabii kalkarım. Ben zaten birkaç saat önce nafile namazların, gece namazını kılmanın faziletinden bahsetmiştim. Allah razı olsun ne yaptın? beni uyandırdın geceliğin kalkmama vesile verdin Rabbim'le baş başa olmama ona yaklaşmama sebebiyet verecek bir ibadeti ne yaptın ifa ve icra etmem hususunda bana yardımcı oldun derim teşekkür ederim ama ikisi bu kalktı öteki ne diyor gördün mü akşamleyin ağzından bal damlıyordu ama bak hor hor yatıyor o zaman uyandıktan sonra kalkarım ne sana ne lan benim kılmamam benim kılmamam nedir benim için bir <gülüyor> ruhsattır sen şimdi benim aleyhime dedikodu yaptın benim etimi yedin bu helal mı derim şeytan tabi dürter beni hemen savunmaya alırım kendimi böyle demeseydi de, ışığı yaksaydı biraz gene hocam hadi kat demeseydi bir gürültü kıpırtı yapsaydı ben bakacaktım ki onlar kılıyor neden lan bu vaazı yapan benim, sohbeti yapan benim namazı kılan onlar ben kılmıyorum. Neden? Düşünürdüm kalkar teşekkür ederdim. Yani Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ne yapmış? Nasıl kaldırılacak eş ve çocuklar bunu da bize tarif etmiş. Siz diyor kalktığınızda eğer diyor eşiniz maalesef, maalesef, bazı insanın Uykusu ne olur? Sak olur. Biz sak deriz. Bilmiyorum siz ne diyorsunuz? Yani yok ağır değil. Hafif bir uykuyla hemen şey der. Küçücük bir meselede hop kalkar. Bazı insan da kalkar dürtersin. Evet beni uyandır ya. Benim uykum ağır dediği halde gider uyandırırsın. Maşallah, barakallah. E, sallanır şey gibi. E, saat sarkıcı gibi. Ama kalkıp da ne yapmaz? Uyanamaz. O zaman da Resulullah ne buyuruyor aleyhissalatü vesselam? Eşinizin diyor yüzüne diyor hafifçe diyor su serpin. Bakın kardeşler peygamber aleyhissalatü vesselam hafifçe su serpin diyorsa hemen her gelen adamın yüzüne su serpin manasına bu anlaşılmamalı. Adamın ahlakını bilmiyorsun. Geldin buradan yaptın Aldım buz gibi e, suyu serptin. Vallahi döversin. Döver Hele bir de bunu gibi maşallah şeyse babaç birisi ise yamuldur sen. Bekar adamı örlemiyoruz. Ya bekar neyse ya, adam hepimizden maşallah şeyli derli toplu. Ben korkarım adamın yüzüne soğuk su serpmeyi. Ha! Kimin yüzüne soğuk su serperim? Gücüm yettiğine. Gücünün yettiğine değil. Ahlakını bildiğim kişinin yüzüne. Mesela insan eşine ne yapabilir? Hadi canım kalk. Deyebilir kalkar bir öpücük kondurur yanağına ya Allah için bak yedik içtik sabaha kadar ne yapmayalım hayvanlar gibi yatmayalım kalkıp bir olmazsa iki rekat namaz kılalım deyip ne yapabilir eşinin anlayabileceği şekilde evlad u'yalinin anlayacağı şekilde kibar bir lisanla davet eder namaza ve icabet olunur onun davetine Yedinizde seçtiğiniz haram olsun. Allah canınızı alsın. <gülüyor> Neden ibadet yapmıyorsunuz? Niye kalkmıyorsun? Ulan ben her gün kalkıyorum ve siz niye kalkmıyorsunuz? Böyle söylediğinde Allah hakkı için kim kalkar? Ben kalkmam. Bana lanet. İbadet yapıyorsan kendine yapıyorsun. Benim kalkmam. Neden? Adamın maşallah ağzından çıkan bal gibi söz değil de odun gibi bir söz. Nereye değeceği belli değil. Onun için mülayim olmak lazım Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bize nasıl davranacağımızı vallahi Resulullah tuvalete gittiğimizde bile nasıl davranıp temizleneceğimizi bize ne yapmış bildirmiş bu hususta da Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'dan bilgiler gelmiş uygula bak Resulullah Aleyhisselatü Vesselam gibi eşinle beraber ne yapıyorsun geceleyin namaza kalkıyorsun çoluğun çocuğun da senden ne yapıyor razı oluyor ama anlatacaksın ilk önce neden namaza kalkıyoruz? Neden oruç tutuyoruz deli gibi? Gecenin körüne kalkıyor, yiyor, içiyor, yapıyor aşağıya. Küçükten evlad-ı iyalimizi, torunlarımızı, çocuklarımızı, Peygamber Efendimiz ne buyuruyor aleyhisselatü vesselam? Yedi yaşında diyor çocuğunuza namazı emredin. On yaşına diyor geldiklerinde kılmazlarsa hafifçe diyor ne yapın? Dövün, korkutun. Çocuk 15 yaşına kadar gelmiş, namazdan bahsetmemişsin sen, Sübhaneke'yi öğretmemişsin, Fatiha'yı öğretmemişsin, abdest almayı öğretmemişsin, 15 yaşına kadar geldi. Bir 3-4 tane hoca geldi, böyle e, Selefi menhec saçı sakallı yerinde adamlar geldi. Geceleyin efendime söyleyeyim, tabi sabah namazına herkes kalktı senden önce, bir bakıyorsun ki sen de kalktın ama oğlan orada yılan gibi yatıyor. <gülüyor> korktun onlardan gelen misafirlerden utandın oğlunu kaldırıyorsun şöyle ters ters mı sana ne o lan <gülüyor> dün böyle bir mevzu yoktu şimdiye kadar da bugün mü çıktı bu oyun diye söylemez mi sana söyler ben olsam söylerim neden kime riya yapıyorsun kime gösteriş yapıyorsun kimi kandırıyorsun daha önceleri Resulullah'ın sünneti yok muydu daha önceleri Allah Azze ve Celle'ye itaat ibadet yok muydu Ha, hocalar geldi, onlar kalktılar sabah namazına. Sen de ne yapıyorsun? Bak bak Talha hocanın oğlu da maşallah kalkıyormuş, kaldırıyormuş evladı, iyalî iyalî ile beraber ibadet yapıyorlarmış. Sabah namazlarını geçirmiyorlarmış. Dedirtmek için çocuğu kaldırıyorsa bir dün kaldırmadım. Ne kadar oldu? Elli senizler. 58 dakika. Evet. Şimdi Allah Subhanahu ve Teala şunu zikredeyim ondan sonra bitirelim inşallah. Ahzab suresi 35. ayeti kerimede kocasını kocasını namaza kaldıran kadınları vekirat olarak ne yapıyor? Zikrediyor. Allah'ı çok zikredenler Allah'ı çok zikreden kadınlar eşini eşini kaldırıp da gece onun ibadet yapmasına yahut da zikretmesine sebebiyet veren kimseleri de ne yapıyor? veakirin olarak zikrediyor yani hem erkeği hem kadını Allah Azze ve Celle ne yapıyor? Burada e, Ahzab suresi 35. ayet-i kerimede zikrediyor. Ayet-i kerime şöyle kardeşler Allah'ı Celle Şanuhu çok anan erkekler ve çok anan kadınlar var ya Allah Celle Şanuhu bunlar için bir mağfiret ve büyük bir mükafat hazırlamıştır. اَدَّالُ وَعَلَى الْخَيْرِ كَفَاعِلِهِ Hayra delil olan kimseler sanki hayrı işlemiş gibiler. Mesela ben garibanım fakirim ancak yiyecek ekmeğimi çıkarabiliyorum. Geldi muhtaç olan bir kimse bana dedi ki ya Allah için bana ikram et. Yani gerçekten 3-4 gündür çoluğum çocuğum aç açık işte efendim ayakkabısı yok şu yok bu yok şuna muhtaçız bilmem ne. Ben demeyeceğim Allah versin. Allah Azze ve Celle gökten ayakkabı atar. Muktedir. Ama ben bakacağım. Karşıdaki arkadaş gerçekten muvahit birisi, cömert birisi, liyakatlı birisi ve zengin birisi. Beraberce gideceğim, tutacağım koluna. O arkadaşa diyeceğim ki bu arkadaşın neyi var? İhtiyacı var. Vallahi bende yok. Bende olsaydı ne yapardım? Onun ihtiyacını görürdüm. Ama biliyorum ki sen zenginsin. Sen zekatını, sadakanı da vermedin. Yahut da verdi de daha sonraki senelerin zekatını bu arkadaşa ne yapabilirsin? Verebilirsin. Benim delil olarak gittiğim arkadaş ona eğer ikram ederse aynı ben ona ikram etmiş gibi olurum, sevabı alırım. Onun sevabından bir şey ne olmaz? Eksilmez. Eksilmez. Eğer işte bir erkek... Geceleyin namaza kalkar da eşini de uyandırır güzel latif kelimelerle onun da kalkıp namaz kılmasına onun da kalkıp ondan sonraki günde oruç tutmasına sebebiyet verirse erkek ya da kadın hangisi kaldırdıysa hem kendi ibadet sevabını alır hem de eşinin yapmış olduğu ibadet sevabından da ne yapmış olur? istifade etmiş olur. Eşi de bundan ne yapmaz? Zarar görmez. Allah Azze ve Celle kendisi ibadet edip de çoluk ve çocuğunu da ibadete teşvik edenlerden eylesin. Allah Subhanahu wa Teala inşallah demeyin. Duada inşallah demek caiz değil. Allah'ım amin değil. Yani Allah'ım kabul et, Allah'ım kabul et bu duayı. Nasıl oluyor bu? Allah seni cennete koysun inşallah ne demek dilerse, Allah dilerse Allah dilerse koysun dilemezse koymasın gibi bir mana e, husule geliyor çıkıyor ne diyeceksin Allah seni cennete koysun Allah'ım dua, e, bu duayı kabul et Allah'ım bu duayı kabul et ama inşallah demek nerede caiz <gülüyor> hocam ne yapacaksın vallahi inşallah e, dersten sonra Manisa'ya gideceğim evime döneceğim inşallah burada caiz Allah izin verirse gideceğim, o kuvveti verirse gideceğim. Ama Allah seni zengin kılsın, Allah seni cennetine koysun, Allah seni bağışlasın. Allahüm amin yarab bu dua'yı kabul et. Burada inşallah demek caiz değil. Yani dilerse Allah koysun, dilerse koymasın. O zaman ne yapacağız? Birisi dua ettiğinde, birisi dua ettiğinde Allahüm amin diyeceğiz. Ama bir işe niyetlenirsek inşallah diyeceğiz. Bu tamam. Evet Allah Celle Şanuhu yaptığımız ibadet ve taatı aslına uygun olarak icra ve ifa etmeyi bize sevdirsin ve kolaylaştırsın. Allah Subhanahu ve Teala hakkı hak olarak görüp hakka tabi olmayı batılı batıl olarak görüp batıldan da sakınmayı nasip etsin. Resulullah Aleyhissalatu sünnetini öğrenip Resulullah Aleyhissalatu sünnetine uygun hareket etmeyi Allah hepimize kolaylaştırsın ve müyesser kılsın. ala ve alihi ve sahbihi ecmaîn. Ve ahiru